bu resimde ne görüyoruz programındayız? Ben Nurşah Yılmaz. Konuklarımızla birlikte sanat okuma ve düşünme pratiği yapacağımız programımıza hoş geldiniz. Bu haftada yine hep beraber önce bir sanat eserine odaklanarak gördüklerimiz, sonrasında ise eserin bize düşündürdükleri üzerine konuşacağız. Şimdi programımızın konuklarını isimlerini soralım, isimlerini onlardan bir duyalım isterseniz. Merhaba, ben ve şimdi sınıfa gidiyorum. Merhaba ben Rüzgar. Ee, beşinci sınıfa gidiyorum. Merhaba ben şunlar Beşinci sınıfa gidiyorum. Merhaba ben Zeynep. Ben de beşinci sınıfa gidiyorum. Merhaba ben Birce. Beşinci sınıfa gidiyorum. Evet bu hafta seçtiğimiz resim hakkında bakalım neler düşüneceksiniz. Hazır mısınız? Ve resmimiz geliyor. Bu eser Max Ernst'in 1919 yılında yapmış olduğu... Hayvanlar ile şehir adını verdiği bir tablo. E, tuval üzerine yağlı ile yapılmış ve New York'ta Guggenheim e, Müzesi'nde bulunuyor. Çocuklar sizler resmi incelerken dinleyicilerimize bir öneride bulunalım. Bizi daha yakından e, takip edebilsinler. E, sizler de Max Ernst'in e, City with Animals Hayvanlar ile Şehir adlı eserini bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan açıp bizimle birlikte inceleyebilirsiniz. Ve neler görüyoruz burasında bakalım? Ne görüyorsunuz Rüzgar? Ben aslında ben daha çok şey e, insanlarla hayvanların bütünleşmiş olduğunu görüyorum ve e, şey daha çok aslında e, burasında insanlar ve onların icat ettikleri araç gereçler yer alıyor. Burada şey e, hayvanlar sadece bir yerdeler ve e, bu da belki hayvanların birazcık daha ayrı kaldığını veya İnsanlardan daha mı kopuk görünüyorlar? İnsanların bulunduğu yerden daha ayrı bir yerde duruyor gibiler. Evet, resmi merkezindeler ama e, insanlar da yani yer alıyor. Hı hı. Birce sen neler söylemek istersin? Ne dikkatini çekiyor? Ee, öğretmenim bence burada insanlar bana kaçıyormuş gibi geldi. Çünkü pencereden bakan bir adam var ve adam böyle korkmuş gibi ellerini kaldırmış. Orada biri kaçışıyor. Sanki hayvanlardan korkuyorlarmış gibi bir his verdi bana. Ben de panik havasına e, dikkat çektim. Kumsal? Şöyle ki ben şunu fark ettim resimde. Hayvanların insanlardan daha büyük olması bir şeye... Yani burada bu resmi yapan insan bir şey dikkat çekmek istiyor olabilir. Hmm. Bir dediği gibi... Kopmuş duruyor insanlar. Peki. Çınar? Öğretmenim bence burasında şehirleşme, kentleşme insanlar doğayı, hayvanları yani burada şehir daha çok gözüktüğü için insanlar doğayı yok ediyormuş, ele geçiriyormuş gibi gözüküyor. Bence. Hı hı. Şehir görüntüsünü çok açıkça seçebiliyoruz diyorsun. Peki. Başka eklemek istediğiniz bir şey. Bu arada Zeynep söz alacak. Zeynep'ten de duyalım. Ben de diğer arkadaşlarıma katılıyorum. E, sanki merkezde yani şehirde biraz telaş var gibi ve hayvanlar da e, çok mutlu gözükmüyor bence. E, bir e, özel bir e, panik e, bir durum oluşmuş olabilir. Hmm. Peki orada oluşan durum üzerine oradaki insanların hayvanların ne yaptığı üzerine konuşacağız ama e, hayvanların ne tür hayvanlar olduğunu seçebiliyor musunuz? Sayabilir misiniz? Ne var? Ne görüyorsunuz? Biraz daha böyle hani bakmayan, şu bu sırada bizi dinleyenler bizimle birlikte daha iyi takip edebilsinler diye belki herkesin bakma fırsatı olmuyor. Daha çok tasvir edelim Rüzgar. Ben, şey, ben de şeyi fark ettim. Mesela hayvanlar o yani nasıl desem yani normal renklerinde değiller. Hmm, renkli dikkatini çekti. Ne renkler? Görmeyen bir hı, Mesela şey, e, burada bir e, eşeğe benzer bir hayvan var. E, o da kırmızı renkli. Bir de ben e, şeye benzettim. Aşağıdaki hayvanı ve yeşil olanı. Ben daha çok şey, köpeğe benzettim. Mor hı. olanla da ben daha çok ineğe benzettim. hı. hı. Başka hayvan seçebiliyor musunuz? Galiba çınar eklemek istiyor. Öğretmenim ben burada bir tane kuş görüyorum. Siyah arka planda kalmış gibi gözüküyor. Hı hı. Bir de öğretmenim bence yeşil olan ata benziyor. Kırmızı olan domuza benziyor daha çok. Birce eklemek istediğin ne var? Öğretmenim bence de yeşil olan ata benziyor. Kırmızı olan ineğe benziyor. Mor olan da mamuta benziyor. Hı hı hı. Peki, ne başka bir şeyleri de benzetebiliriz. Tabii kuşa benzetti Çınar, buna dikkat çekti. Ee, ne yapıyor olabilirler? Şimdi insanların bir panik havasında olduğunu ıı, fark ettiniz. Bir şehir, panik halinde bir şehir görüntüsü var dedi Çınar'da. Birçoğunuz da katıldınız. Bu insanlar ne yapıyor olabilirler acaba? Birazcık fikir yürütürsek. Kumsal? Um, evet, benim, e, birincisi, e, ben de Çınar demiştik galiba. Çınar'ın dediğine katılıyorum. Burada açıkça bir büyük bir şehir seçilebiliyor. Bu da insanların doğayı yavaş yavaş bitirme bitirdiğini ve bunun kendilerine de zarar olduğunu bir yerden sonra fark etmediklerine dikkat çekmeye çalışıyor olabilir. Burada korkmalarının sebebi de insanlar birbirlerinden yani birbirleri birbirlerini öldürüyor. Yani birbirlerinden de korkuyor olabilirler. Zaten. Bunu sana düşündüren ne var? Şöyle hayvanların açık bir şekilde ön planda olması insanlardan daha fazla. Şehrin önünde ve mutsuz görünmeleri. Hı. Bana bunu düşündürttü. Peki Çınar? öğretmenim ben ilk başta şehir hayvanları ele geçiriyor demiştim. Yani insanlar doğayı yok ediyor demiştim. Ama şöyle insanların kaçmasına bakılırsa belki de hayvanlar insanların arasına insanları yok ediyordur. Biraz şey şaşırtıyor değil mi? Hayvanların büyük evet. resmedilmiş olması ve biraz daha resmin merkezine yer alması. İnsanların da kaçması öğrenmenim. Aha. Hayvanlardan kaçıyor gibi gözüküyorlar çünkü. Evet, güzel bu kafa karışıklığı. Rüzgar? Ee, hayvanlarda bir anormallik var ve mesela yani e, Renk, insanlar... Renklerin dersi... bir başka anormallik ne gördün? Bakışlarında mı var? Evet aramın bir de şey böyle mor olan hayvanın böyle kolları böyleydi ve şey insanlar bunları yani hayvanlar üstünde deneyler denedikleri için belki hayvanlar böyle e, garip canlara dönüşmüş olabilirler ve e, insanlar da bunları korkuyor olabilir. Bunun kesinlikle insanlarla bilgisi var diyorsun. Evet. Zeynep. Öğretmenim bence insanlar şu ana kadar e, doğayı ve hayvanları e, kirletip onlara gerektiği değeri gösterip onlara eziyet çektirmişler ve e, bugün de e, yani bugün derken resimdeki gün gelince de e, hayvanlar bir şekilde indika, e, intikamlarını almaya gelmiş ve ben havaya da baktığımda zaten böyle çok böyle farklı bir hava görüyorum. Böyle çok koyu kötü bir gün havası katıyor. İnsanlar da bu yüzden hem yaptıklarından pişman olup hem de biraz korkup paniğe girmiş olabilirler. Hı hı. Resmin genelinde bir olumsuz bir atmosfer var diyorsun renklerden yola çıkarak. Peki Çınar öğretmenim, ben aşağıda kertenkele gibi bir hayvan daha gördüm hı. açık yeşil renkli. Hı hı. Bir de öğretmenim insanlar bir bir zeminde yürürken hayvanlar uçuyormuş gibi gözüküyor. Peki çocuklar bu tabloya siz ne isim verirsiniz? Bir isim verecek olsak ne derdik? Ben Belki söyleyeyim. Zeynep paylaşmak ister. Öğretmenim ben şey şu tarz bir şey koyabilirim. Tam olarak aklımda söyleyemedim ama böyle hayvanların şu an verildiği değerden daha fazla değer görülmeyi hak etmesi yani Biraz hayvan? daha ön planda tutulması gerektiği hakkında düşünüyorum. Hayvan hakları dersi. Uyar mı hayvan evet, hakları gideme? Evet, mi? evet o Çınar? Öğremenim ben doğanın yok oluşu ya da insanların yok oluşu koyardım. Kendi fikirlerimden yola çıkarak. Doğanın yok oluşu ya da insanların, insanların yok oluşu. Hangisinin merkezde olduğuna tam karar veremedik. Evet. Peki Birce? Öğretmenim ben olsam hayvanlarla panik derdim. Çünkü insanlar panik ve hayvanlar da oradalar ve biraz fazla büyükler. Çok dikkat çekiyorlar. Panik neyden kaynaklı acaba? Çok büyük olduklarından dolayı korktuklarını düşünüyorum. O zaman bir anlamda hayvanların yarattığı panik. Hayvanların evet. sebep olduğu bir panikten söz ettin değil mi burada? Evet. Başka eklemek isteyen var mı Çınar? Sonra kumsal. Öğrenmenim ben şunu fark ettim. İlk dikkatli bakmamışım sanırım. Burada hayvanlar daha ön planda olduğu için e, daha büyük ve daha ön planda gözüküyorlar. Yani şehirden. Üstüne çizilmiş gibi gözüküyorlar şehrin. Hı hı hı. Bu nedenle e, ben insanların yok oluşu koyardım adını. E, doğanın yok oluşu değil. Çünkü insanlar çok belli ki hayvanlardan kaçıyor. Kumsal. Ben, ben hayvanların sessizliği koyardım. Bu da? E, çünkü ben Çınar'ın dediğine katılmıyorum. Bence e, hayvanların orada e, ön planda olmasının sebebi zaten hayvanların e, üzgünlüğüne, hayvanların olduğu kötü duruma dikkat çekmek olabilir. E, o yüzden hayvanların sessizliği, bu, yani hayvanların yapılan bu duruma karşı hayvanların hiç konuşamaması. Sadece kendi aralarında bir iletişim Hı hı. Onlara e, bir anlamda tercüman olmak istemiş, onları e, görünür kılmak istemiş, sessiz hallerine e, belki de şey bir ses vermek istemiş ressam diye düşünüyorsunuz. Evet. Peki hayvanların aslında bakışlarından insanlar biraz daha uzakta tam seçilemiyor. E, bakışlarından biraz mutlu mu mutsuz mu e, ona dair yorumlar yaptınız ama. Biraz da bu e, üzerindeki ifadelere odaklanırsak neler söylersiniz Çınar? Öğretmenim kırmızı olan benim domuza benzettiğim mutlu gözüküyor ama e, mor olan ineğe benzettiğim benim mutsuz gözüküyor. Daha mutsuz gözüküyor. Aşağıda benim fark ettiğim kertenkele gibi olan da mutsuz gözüküyor. Şey var mı? Sanki genel olarak fikirler daha mutsuz göründüklerine, üzgün göründüklerine dair birleşti. Ama hayır ya iyi görünüyorlar, rahat görünüyorlar bulundukları ortamda diye düşünen var mı? Zeynep? Örneğin ben tam olarak o şekilde düşünmüyorum. Ben de kumsanın söylediğine katılıyorum. Burada o kadar çok şey yaşanmasına rağmen hayvanlar hiçbir şekilde şey, düşüncelerini söyleyemiyorlar. Orada e, statik bir şekilde duruyorlar ve e, bunda onları üzmüş olabilir. Onlara e, insanlarla konuşabilirlerse belki de ve onlara e, onlarla konuşabilirlerse daha mutlu olabilirler diye düşünüyorum. Peki ne söylerlerdi sence insanlara? E, ona onlara belki de böyle e, bizim de haklarımız var, e, bizi de korumanız lazım ve bu tarz şeyler söyleyebilirler. Çınar sence ne söylerler? Hayvanlar bir daha e, görüşünü netleştirmek adına soruyorum. Öğretmenim hayvanlar bizim üstümüzde deney yapmayı bırakan gibi bir şey söyleyebilirlerdi çünkü yani renkleri farklı ve normal gözükmüyorlar. Rüzgar bir şeyler eklemek ister misin? Öğretmenim e, ben öncelikle şey e, e, burasını bana e, yarı yarıya koyardım çünkü ee, şey insanların kapladığı yani bu resimde kapladığı Hı. alan daha fazla gibi geldi bana. Bir de şey mesela insanlar ee, hayvanlardan daha uzaklar ve onları bazen yani eleştiriyorlar ve e, mesela bizim yaptıklarımız zararlar onları bizden daha çok etkiliyor. Ve hayvanlar bu yüzden de mutsuz olmuş olabilir. Ee, yarı yarıya yarı yarı kayvanlar sebebi de yani şey, hayvanların bu dünyada çok fazla yer yani çok fazla alanda bulunamadıkları sadece yani insanların müdahale etmedikleri alanda bulunabildikleri bu da e, insanların müdahale etmedikleri alanlar da çok az bence yani. Peki birazcık daha resmi, resimden kopmadan e, yine konuşalım. Tabloya bakarak söyleyebilir misiniz çocuklar? İnsanlar burada yaşadıkları yerde başka neler yapmışlar Rüzgar? Örümenci bence şey eşitsizlik var çünkü hayvanlar hayvan mesela biz tüketmek için mesela biz hiç şey yapmasaydık yani hayvanları yemeseydik veya onları fabrikalarda kullanıp üzerinde deney denemeseydik hayvanların sayısı daha fazla olacaktı ve belki de şu an bizim kapladığımızdan hayvanlar kaplayacaktı. Ve hayvanlar da burada onu düşünüyormuş gibi yani onu. Şehirin resmini isimini hatırlatarak soruyorum. Şehir ne demek? Neler olur şehirde? Çınar? Şehirde öğrenim insanlar yaşar. Çok sık gözlülmez ama bazenleri bitkiler de olur. Evet. Ama genelde şehir sakin olmaz yani. Sürekli bir kargaşa karmaşa olur. Hı hı. Hı hı. Başka neler eklersiniz Zeynep? Bir şehirde neler olur? Öğretmenim e, bazı ortamlar e, kargaşalı, bazıları ise sessiz, sakin olur. Bu zaten bence şehrin konumuna göre de değişebilir. Mesela böyle daha böyle denize yakın kumsallık alanlarda böyle daha sakin, daha güzel e, ve daha şey ortamlar oluşabilir. Ama böyle daha merkezi alanlarda e, Çınar'ın da söylediği gibi böyle sanayileşme tarzı e, kar karmaşalar olabilir. Ve o zaman herkesin buradaki görseldeki gibi bir karmaşası, bir telaşı, hep öyle şuna yetişmeliyim, şunu yetişmeliyim diye hı. bir e, acelesi olur. Bu şekilde. Hı hı. Kumsal? Ben Çınar'ın yine asla katılmıyorum. Çünkü yani yani şu şekilde e, tabii ki karmaşık olan şehirler var zeynepimde değil. Fakat e, böyle bir genelleme yapılması... Yani birazcık senin dediğine benziyor aslında dediğim. Öyle olmak zorunda değil yani. Evet, böyle olmak zorunda değil. Mesela şehir içinde olup da çok sakin, çok düzgün, çok iyi okumuş insanların yaşadığı şehirler de var tabii. Yollara, binalara, köprülere rağmen yine de sakin ortamlar bulunabiliyor şehir ortamında. Peki ama o zaman biz şehir derken neyi kastediyoruz kitap olarak? Şehir derken, köy derken. Şimdi biraz birbirinin içine geçti. Böyle bakınca ya da biz belki de hayallerimizden mi bahsediyoruz yalnızca? Bir şeyler eklemek ister mi Birce? Öğretmenim ben kumsal arkadaşımızın dediğine tamamen katılıyorum. Kendisi aklımı okudu resmen. Çok doğru söyledikleri. O yüzden parmak kaldığıma şeyi duymadım. O zaman biz şeyi konuşalım. Şehrin hayvanlar üzerindeki etkisini de konuşalım. Yani şimdi zaten biraz resimden de ilhamla konuştuk aslında ama hayvanlar bundan nasıl etkileniyor? Bu Şehirdeki kargaşadan çınar sen söyle. Öğretmenim ben önceki soruyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hmm. Kumsal'ın dediği gibi insanlar çok iyi okumuş olsaydı zaten şehirde bol bol bitkiyi yeşillik alan bulunurdu. Düzgün bir şehir olmazdı yani. Çünkü e, e, fabrika bacalarının hava kirliliğinin egzozlarının ne kadar zarar vereceğini bilirlerdi. Daha şehir gibi değil de orman gibi bir yerde de olurlardı. O zaman şehir konusunda bildiklerimizi tekrar sorgulamamız gerekirdi diyorsun. Evet. Peki şimdi bu insanların hayvanların şehirde ya da doğada ya da bu gezegendeki konumu üzerine biraz konuştuk bu resimden ilhamla. Peki sizce çocuklar insanın hayvanlara üstün olduğu söylenebilir mi? Hemen rüzgarı görüyorum. Evet buradan devam edelim rüzgar. E, bence asla insanlar hiçbir hayvandan üstünde değildir veya insanlar bence e, hiçbir hayvandan üstünde değillerdir. E, şey bir de e, aslında biz de e, hayvanlar kategorisine giriyoruz ama insanlar e, kendine kendi hayvanmış gibi görmüyorlar daha çok. Hı hı. Yani daha çok e, yani bizim hayvanlardan daha başka özelliklerimiz olduğu için mesela konuşma, eee bilme, hayal kurmak gibi. Konuşmak ve düşünmek yani, gibi özellikleri sayesinde hayvanlardan ayrılıyor ama aslında o ailenin yine de bir parçası mı insan? Evet, e, ailenin yine de bir parçası. E, yani isterseler bence hayvanlar da zaten düşünebiliyorlar ve e, bence kendi aralarında konuşabiliyorlar. Yani, yani Bak çok da kopuk değil e, bu iki canlı türü birbirinden diye bir yorum getirdi Birce. Ee, öğretmenim bence de e, kesinlikle insanlar üstündeki hayvanlardan, eşitler. Çünkü e, onların da bir yaşama hakkı var, bizim de bir yaşama hakkımız var. E, onların da beslenme hakkı var, barınma hakkı var, bizim de aynı şekilde haklarımız var. O yüzden ben eşit olduğumuzu düşünüyorum. Çınar? Evet ben son zamanlarda çoğu insan doğanın bir parçası değilmiş de onun efendisiymiş gibi her şey onun her şey onun hayatta tutmak için yaratılmış gibi davranıyor. Evet sanki doğa bambaşka bir yerde insanın insandan uzakta ya da insanın dışında bir yerde gibi diye tepki verdi Çınar da Kumsal. Öncelikle ben Çınar'ın dediğine katılıyorum. İkincisi de insanın e, hayvanları yönet yani Çınar'ın dediği gibi hayvanları yönetecek bir şey yok. E, Eşit seviyelerde olduğumuzu düşünüyorum. Onlardan yaşam alanlarımızın farklı olması ya da um, düşünme becerilerimiz mi diyebilir miyiz? onlardan farklı olmamız onlardan daha üstün daha başarılı olduğumuz anlamına gelmiyor. Mesela diyorlar ki hayvanlar konuşamaz ama aslında hayvanlar mesela kuşlar da öterek birbirleriyle konuşur. Köpekler havlayarak yani aslında onlarla konuşuyorlar. Evet aslında doğal yaşamımızda benzerlikler var. Evet farklılıklar da var ama benzerliklerde yakalayabiliyoruz. Rüzgar da buna dikkat çekmişti. Başka benzerlik geliyor mu aklınıza hayvanlarla insanları benzer kılabilecek doğal yaşamlarını birlikte değerlendirebileceğimiz örnekler. Zeynep? Öğretmenim ben de arkadaşlarımın fikrine katılıyorum ve tabii ki de e, tüm canlılar e, benim için e, eşittir ve bu sadece benim için olmamalı. Hem zaten şu an ülkenin durumuna bilen baktığımızda da e, insanlar e, e, ben de arkadaşımın söylediğine katılıyorum insanlar sanki hayranlarıken e, Kendisi hayvanlardan çok fazla üstün yarıyor. Hatta bunları eziyet e, falan ederek de gösteriyorlar. Bence bu e, hem çok yanlış hem de zaten e, hayvan olma... E, aslında bence insanlar hayvanların, hayvanlar da insanların bir parçası benim için de. Ve e, biz de mantıken bir hayvan sayılırız. Hı -hı. Ee, burada galiba sorun hayvanları kullanmakla ilgili bir sorun. Yani hani karşılıklı e, bir şeyden söz ettiniz ama bir yandan da insanların hayvanları kullanmasıyla ilgili, araç ilgili bir e, şey var. Galiba e, burada kafalar karışıyor. Peki ressam neden onları böyle resmetmiş? Buna dair de bir şeyler söylediniz aslında ama böyle belki birazcık sloganvari e, bir kapanış yapabiliriz. Sizce ressam burada... Ee, ne söylemiştir böyle bir, cüm, bir cümle ya da bir motto, bir slogan e, ne dönüştürsek burada okuduğumuz şeyi ne derdiniz? Çınar. İnsan doğanın bir, parça, bir insan doğanın efendisi değil olan bir parçasıdır. Hmm, Çınarın sloganı belli. Peki başka bir şey geliyor mu aklınıza? Ne derdiniz? Bu bir e, şey olsa güçlü bir söyleme olsa sen burada ne demek istemiş? Sanatçı burada bize ne anlatmak istemiş? Kumsal. Ben arılar üzerinden bir örnek vereceğim. En yani bilmem aklıma öyle geldi. Hı hı. Arılar olmadan yaşayamaz insanlar. Hı hı. Arılar doğayı temsil eden bir yerde. Zaten bana hep şey diyorlardı, hiç aklım almıyordu şimdi e, görmeye başlıyorum. Diyorlardı ki işte arılar olmadan işte insana yaşamız diyorlar nasıl yani? Meğersem gerçekten çok katkıları var mı? Hı -hı. Zeynep? Öğretmenim benim sloganım olsa şu şekilde olurdu. Bencillik yapmak yerine gözümüzü açmalıyız, e, etrafa bakmalıyız tarzı bir şey olurdu. E, burada da şunu bahsediyorum. Böyle hep kendi panikimizde, kendi terapiimizde düşünmek yerine bir etrafa kendimize gelip bir etrafa bakmalıyız gibi düşünüyorum ben. Aç gözünü diyorsun. Peki, rüzgar. Öyle Bizim o kadar çok işimiz ve sorumlulukumuz ve kendimize bağladığımız sorunumuz var ki başkalarını düşünme zamanımız kalmıyor. Benim sloganım düşünmek olmalı. Düşünmek günler. Evet. Peki, Birce? Ee, öğretmenim benimki biraz kısa olacak ama yanınızda hayvanlara da yer verin. Yanınızda hayvanlara da yer verin. Evet, bu hafta <gülüyor> sürenizin sonuna geldik. Ee, bugün Max Ernst'in bu resminden yola çıkarak önemli kavramlar hakkında konuşup tartışabilme olanağı bulduk. Özellikle de kültürel bir varlık olarak insanı anlamaya yönelik düşündük aslında. İnsanın ayırıcı özellikleri, kendine uygun yaşam alanları yaratması, işte binalar, kentler inşa etmesi, maddi kültür yaratmış olması üzerine konuştuk. Burada yaptığımız konuşmalar üzerine insan ve hayvanın doğasını anlama, farklılıklarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini daha derinlemesine düşünme fırsatı da bulabiliriz. Modern dünyanın ya da insanın durmadan gelişmesinin sonuçları, üzerine düşünebiliriz. Bu anlamda kültür ve doğanın bir çatışma içinde olup olmadığını, bunun böyle olmak zorunda olup olmadığını, insanın doğadaki konumunu, işte belli bir üstünlüğünün olup olmamasını konuştuk. Ve üzerine daha çok konuşulacak önemli başlıklar bunlar. Öyle değil mi çocuklar? Şimdi programı kapatırken ben tabii en önce sizler fikirlerinizle soruşturmamıza çok güzel katkılar sağladınız bugün de. Bizi dinleyenlere ve eşlik eden, düşünme pratiklerimizi eşlik eden açık radyo dinleyenlerine ve tabii teknik ekibi çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi haftaya görüşmek üzere diyelim ve hep beraber veda edelim mi? Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.